Cuma adlı adamlar Hazırlayan ve sunanlar Halil Tuhanlı ve Ömer Madra Katkılarından dolayı kroz kalemlerine teşekkür ediniz Merhaba Lüle, hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş geldin de konuğumuza bu hafta programımız özel bir konumuz var Fatma Gül Berktaş. Birkaç ay önce de kendisini konuk etmiştik. Oo. Onun şimdi yeni çıkan kitapları dünyayı bugün de sevmek. Anla Aran't üzerine oldukça kapsamlı bir çalışma ve ondan konuşacağız. Kendisi İstanbul Üniversitesi'nden. <gülüyor> evet. Ee, soruya geçiyorum ben sorularımıza başlarım zamanımız az. Ee, siz e, Aran't birlikte düşünmek gibi. Şey kullanmışsınız ifade kullanmışsınız bu o sıradan bir ilişki ifade etmiyor aslında daha böyle e, karmaşık bir ilişki bir derin bir ilişki e, yakın çok yakın bir ilişki de ifade ediyor bana biraz şey hatırlattı Catherine Mansfield'in uykusuz kaldığı bir gecede Cehova okuduktan sonra sabah güncesinin sizinle flört etmek çok hoştu Cehova <gülüyor> bu da öyle bir özel bir ilişki diyor Evet <gülüyor> Şimdi Hanna biraz özel bir soru. Arendt hayatınıza hangi evrede girdi onu sorayım ben size. Ben çok doğru haklısınız. Özel ve yakın bir ilişki. E, dolayısıyla kopmak ya da annemin değişille helalleşmek mümkün ne? olmadı bir türlü. O yüzden bu kitabın yazılması çok uzun zaman aldı. Ben e, en az 12 yıldır Arendt üzerine çalışıyorum... 10 yıldır da doktora dersleri veriyorum. E, birlikte düşünmek e, lafı biraz oradan geliyor. Çünkü gerçekten hem ben hem doktora öğrencilerim birlikte düşündük. Birlikte okuduk, birlikte düşündük. Bir de e, böyle e, bit, yani öğrenciliği bitmeyen öğrencilerim var. Arent'e bir kere bulaştınız evet. mı <gülüyor> tırnak içinde öyle oluyor. Yani 2003'te benimle doktora derslerine başlayıp hala... Arent derslerine gelen öğrencilerim var. Ve e, her seferinde hepimiz yeni bir şeyler buluyoruz, yeni bir şeyler keşfediyoruz. Çünkü gerçekten çok derin ve çok çağrışımlı bir yazar. O yüzden de işte herkes çok çelişkili diyor, sistemsiz diyor. Bir yandan bunlar doğru ama tam da öyle olduğu için evet. derinliği ve çağrışınlılığı var. Ve o insanı... Ee, hani hakikaten e, ...şey yapıyor yani Ruruyorsun. büyülüyor bir anlamda. Evet, evet yani Halil'in e, sorduğu ilk soruda çok anlamlı buluyorum o kelimeyi mahrem bir duygu da veriyor doğrusu bütün bu e, Arend okumaları Doğru. değil mi bir, bir çeşit Doğru. mahrem bir ilişki bir gelişiyor. De, e, Halil Bey'in hani sorusundaki şey ben nasıl buldum Arende ben Arende çok hazırmışım e, onu çok e, fark ettim. Çünkü yani daha doğru dürüst Arant okumadan önce yazdığım bazı yazıları şimdi yeniden göz attığımda e, şimdiki fikirlerime yakın hı hı. fikirler serdetmişim. Bu biraz tabii yaşanmış deneyimle ilgili. Arant yaşanmış deneyime hı. çok önem veriyor. Ey benim de yaşanmış deneyimim hasbel kadar belirli bir zihin daralmasına zorlanmak totaliter e, Eğilimleri olan hareketten gelmek vesaireyle birleşiyor. Ve e, o yaşanmış deneyim sizi bazı düşünürlere, onların fikirlerine hazır hale getiriyor. Yani orada bir örtüşme ceryan ediyor. Böyle bir de başlığıyla şey yapalım, kitabınızın başlığı. Dünyayı bugün de sevmek. Dünya kavramı, dünya sevgisi çok önemli Arendt'te. Onun ne anlama geldiğini soracağım. Bir de Arendt... E, Bilmeyenler için dünyayı sevmek, verili olanı kabul etmek gibi de gelebilir. Onu bir de açalım isterseniz. Oysa verili, verili olanı reddeden birisi Arendt. Evet, verili olanı şöyle. Arendt'te çok önemli. Gene çelişki gibi görünen hem bir şeyleri sürekli değiştirmek, sorgulamak, eleştirmek ama aynı zamanda iyi olan. Değerli olanı da muhafaza etmek var. O yüzden bazıları onun konservatif olduğunu savunur. Bazıları hatta anarşist olduğunu savunur vesaire. Değil. Bu, Bunlar bence birbirini çok iyi tamamlıyor. Dünya derken, aramızdaki dünya derken esas olarak insanlar arasındaki ilişkiler uzamını kastediyor. E, ve aynı zamanda tabii yaşadığımız yeryüzünü de. Bunlar bize verilmiş olan şeyler, bunlara minnet duymak, bunların değerini bilmek gerekir. Ben bunun örneğin çevrecilikle, ekolojist hareketle çok yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. Siz bize verilmiş olanı tırnak içinde, bize sunulmuş, bahşedilmiş olan yeryüzünü, dünyayı ve insan ilişkilerini değerlendirmezseniz, bunun kıymetini bilmezseniz elbette o zaman... Pozitivist bilimciliğin yaptığı gibi hem dünyanın, yeryüzünün, çevrenin hem de insan ilişkilerinin ve insanların canını okursunuz. Ben böyle anlıyorum, Arendt'in de böyle anladığını düşünüyorum. Ve belki de karşılığında da cevabına da katlanmak zorunda, bedelini de ödemek e, zorunda ki kalırsınız. Öyle. Tabii olarak. ki onu söylüyor evet. ama şöyle de bir şey var, yani insanların e, modern toplumun dünyaya sırt çevirmesi Söz ediyor evet. e, ve hakikaten Hani uzaya gitme isteğinin Hani uzaya gitme hevesi ilerleme şu bu ama bir yandan da Hani bu dünyanın canını okuyalım Okuyabiliriz nasıl olsa Kendimize uzayda bir yer, yer buluruz, buluruz diye, e, Bu bu dünyanın en tehlikeli Şeyi e, ve siz içinde yaşadığınız yeri Çevreyi bütün gezegeni e, Ona değer Vermezseniz ona minnet duymazsanız Canını okursunuz Nitekim okunuyor Okundu, evet. yüzyıllardır. ve bir de belki ufak bir parantez açabilirsem e, e, sadece böyle Mars'a başka bir yere istasyona gitmek şeklinde bir kaçış değil bir de e, bunu bu verilen korkunç tahribatı zararı da işte bir takım teknolojik gene insana özgü şeylerle işte aynalar atıp uzaya ya da bilmem denizlere demir tozları serperek teknolojik bir çözümle biz bunu yaparız o nasılsa insan Evet yani bu bu o teknolojik meseleyi. şey o Prometheus'çu evet, yönseme Prometheus hani tamam biz bunun her şeyin canını okuruz ama buradan da sıyrılmasını no, biliriz. mühendisiz biz çünkü. Evet, evet, evet, evet. Ve hakikaten çok tehlikeli. Evet. Özen göstermekten sonra. ihtimam göstermek i̇htimam değil mi? Ne kadar. Bunu da unuttuk. Hı. ilişkilerimize ihtimam göstermeyi <gülüyor> de unuttuk. Evet. Çünkü hakikaten Onların değerini kıymetini bilmediğimiz zaman e, ne çevremize yani ne maddi ne manevi ortamımıza özen göstermiyoruz. Tamamen tüketen, hı hı. tekniğe evet. tapan insanlar haline geldiğimizi evet. söylüyor de. Doğru değil mi? Evet. Biz de onu yaşıyoruz. Evet. Bir de bir kavram daha var. Onu Trabzansız düşünebilmek. Evet. O da ama bir başka kavramıyla Arentin'in çok ilgili galiba. Başlangıç yapma. insanın başlangıç evet. yapabilme yeteneğiyle. Ee, hiç düşünülmemiş gibi düşünme. Yeniden başlama. Evet. Doğma. Bu çok önemli galiba kavramlar. Çok. Yani onlar beni hakikaten çok etkiliyor. Ee, ve bunların çok ihtiyacımız olan kavramlar olduğunu düşünüyorum. Bir kere bu yeni başlangıç yaratabilmek tabii determinizmin olmadığının e, vurgulanması bu çok önemli bir şey. Bu az önce konuştuğumuz pozitivizmle <gülüyor> determinizm arasında çok yakın bir ilişki var. Evet. Halbuki Arend sürekli olarak insanın ve insan eyleminin tahmin edilemez Beklenmedik olanı yaratan evet. niteliğine, yeniyi yaratan niteliğine dikkat yani. çekiyor. evet Ve üstelik tabii buradan çok önemli bir umut da doğuyor. Hiçbir şey önceden belirlenmiş değil. Dolayısıyla yani bazı böyle çok radikal çerçevelerin aslında ne kadar bir anlamda kaderci olabileceğini de bir yerde insana hatırlatıyor. Trabzansız düşünmek... Benim için yani dünyanın en önemli şeyi herhalde bunu becerebilmek çok zor ama e, ben Türkiye toplumunda hep bir mutlaka bir çerçeveye bağlı kalarak düşünme eğilimi olduğu kanaatindeyim ve bunun en seküler ortamlarda bile aslında dinsel bir yanı olduğunun kanaatindeyim. Yani dini dogma, hmm. dogmaya hmm. bağlılık ve hep. Ona atıfla düşünmek. ister dinsel olsun ister olmasın. Ama öyle bir gelenek var. Yöntem değişmiyor. Bunu kırabilmek, insanın kendi kafasıyla düşünmesini gerçekleştirebilmesi en değerli olan şey. Ama trabzansız düşünmeye hakikaten alışkın değiliz. Hiç değiliz. O yüzden de daha değerli. <gülüyor> ne demek peki trabzansız düşünmek? Yani bir parçacık aç açımlar aren, hani Her şeye şöyle diyor. Bir... İlk defa oluyormuş ve kimse bir şeyi düşünmemiş gibi düşünmeye başlarım ben diyor. Ondan sonra başkaları ne düşünmüş bu konuda onu öğrenirim oradan bir analiz yaparım. Yani sürekli falancaya referans filanca sisteme referans belli bir dar sistematik içinde düşünmek değil. Her olguyu tamamen yeni kendi yeniliği içinde ele alıp. Olgusallığı içinde değerlendirip oradan gerçek bir analize varmak. Marksizm'de hani somut koşulların somut tahlili, tahlili vardı evet. ama bu gerçekten Arendt'in yapmaya çalıştığı şey o. Bir şeye uydurmadan, bir düşünsel çerçeveye uyuyor mu uymuyor mu kaygısı duymadan var olanı olduğu gibi ele alıp bu anlamda fenomenolojik bir. ...yaklaşımı var e, da denebilir. Yani desteğe ihtiyaç duymadan. E, evet, zihinsel bir desteğe ihtiyaç duymayan, duymadan. Ama bu demek düşün. değil ki başkasından öğrenmemek. Evet. Ee, bir de burada galiba sosyal teorinin... ...geneneksel yöntemlerine kifayetsizliğini de öne sürüyordu, dolaylı olarak. Onu da ima ediyor. Çünkü totaliter rejimleri artık onlarla geleneksel düşünceyle de kavramanın mümkün olmadığını da söylüyor. Başlangıç bu açıdan da önemli galiba. Doğru. Sözü... Totalitarizmi tabi yepyeni bir şey olarak e, analiz ediyor. E, gerçekten de yeni bir şey. Ama aynı zamanda tabii kökenleri hani geçmişte de olabilen ya da ipuçları var olan bir şey. Ama bunu sadece hani modernizmin kaçınılmaz bir noktası e, gelinen bir nokta gibi de ele almıyor. Gerçekten yeni bir olgu olarak alıyor. Nitekim öyle bir şey. İnsanlık tarihinin e, işte 1940'lara kadar ya da 30'lara kadar görmediği e, bir şey var orada. O yüzden de orijinal bir analiz yapabiliyor. Ben de pardon bir Tabii. araya girip ufak bir demin sorulan bir şeyden çıkarak bir şeyi genişletmeye çalışayım. Yani bu determinizmin kalıplarının belirlemesinden bir miktar dışarı çıkabilmek çok bana önemli gelen bir şey söyledin buradan kalkarak Fatma Gül. O da yani belirsizlik aslında ümidi, umudu getirebilecek şey. Çünkü öbür türlü mücadeleye de gerek olmaksızın kaderi, aynen, değiş aynen. Ya kaderi şey, değiştirmeye yani imkan ya da yok. Kötü o yönde belirlendiyse insan eylemine ne gerek var? Yani eylemin özgür olması da Arendt'te böyle bir şey. Eylemin sonucu tahmin edilemez. Beklenmedik bir şey. İnsan zaten beklenmedik şeyler yaratan sürekli yeniyi doğurabilen bir e, varlık. Aynı zamanda tarihe de yani tarihten öğrenmeye diyor ben yani tarihten öğrenilir ama tarih hiçbir zaman hani teker etmez zaten. E ayrıca tarih sürekli olarak yeniyi doğurur. Evet. E çok doğru bir laf. Evet dolayısıyla yani o zaman eylem e, yenilgiyi de getirse bile birçok durumda da elbette Tabii. yenilgi de oluyor ama yenebilmenin, zafere ulaşabilmenin de tek yolu onu denemek ve mücadele eylemi koymak. Başka türlü nasıl öğrenebiliriz? Aynen öyle. Ama şimdi burada benim de aklıma başka bir şey geldi. Arant'in beni çok etkileyen bir cümlesi var. Bir de şunu söylüyor. Peki zafer kazandığımız zaman, Hı -hı. yendiğimiz zaman ne kaybettiğimizi düşünecek miyiz diye soruyor. Bu, bu bence çok, çok önemli. inanılmaz ee, bir e, cümle. Evet. Yani hakikaten yenip muktedirlere benzediğin zaman o yenginin, o zaferin ne anlamı, ne anlamı var? Anlamı varmış, tabii. Bunu düşündürtmek ve bunun üzerinde hani, tartışmak benim şimdiye kadar hiç görmediğim bir şey. Yani bu dolayısıyla bana hakikaten çok önemli. Aslında devrimlerin de düşkırıklığı yaratmasının nedeni bu. Yani, Sonsuzca mutlak ve muzaffer saymak kendini. Evet tabii evet. iktidarı bir kere ele geçirdikten sonra evet. mutlak iktidar daima yozlaştırıyor Hı. seni. Bir de şey de söylüyor devrim anını hep selamlayan bir düşünür. Ama hemen arkasından tarihte iyi şeyler maalesef çok kısa süreli oluyor <gülüyor> diyor. Evet, evet. Ama diyor uzun soluklu süreçler üzerinde etkileri büyük oluyor diye de hemen ilave ediyor. Peki politika konusuna geçelim <gülüyor> Arentin Arantin? E, politikadan ne anlıyor? Bizim gündelik hayatta kullandığımız anlamda bir politika tanımı vermiyor bize. Siz de sahici politika e, ayrım vurgulamışsınız. Ve politika ile ilgili olarak da kamusal alan, politikanın yapıldığı alan onun için önemli. Evet, politikadan e, hepimizi ilgilendiren kararlara katılımı anlıyor en kısa biçimiyle. Ve bence de gerçekten politika bu. Biraz da de yükümlülük değil mi? Biraz insan tabii onun... ki sorumluluk ama aynı zamanda da esas olarak tabii katılım vurgusu. Hı -hı. Birlikte düşünmek, tartışmak ve ikna etmek. İknanın alanı politika. O yüzden zaten şiddetin yeri yok. Çünkü hani hem ikna etmek ama aynı zamanda ikna olmaya da açık olmak anlamına geliyor. Ve bu tabii sözle yapılan bir şey. Hı -hı. Aynı zamanda performansla da yapılan hı -hı. bir şey. Yani ne kadar iyiseniz söz söylemekte e, ve kendi görüşünüzü kabul ettirmekte o kadar başarılı olursunuz politikada. Ama politika bugünkü anlamıyla bir rant paylaşımı. Hı hı. Ekonomik ve aynı zamanda güç paylaşımı tabii. insanların birbirleri üzerinde iktidar uygulamalarının, o oyunun alanı. Arant Katiyen böyle anlamıyor ve özellikle de ekonomiyle politikanın ayrıştırılmasını da bu anlamda o yüzden savunuyor. Politika ve kamusal alan insanın eyleminin gerçekten özgür olabildiği, insanın da kendisinin kim olduğunu ortaya koyabildi. Ne olduğunu değil de yani sizin unvanınızla ya da işte geldiğiniz kimlikle, verili kimliğinizle vesaire değil. Hani orada kamusal alanda siz Ömer, Halil, Fatma Gül olarak parlayabilirsiniz, ortaya çıkabilirsiniz gerçekten. Orada sizin Türk, Kürt, orta sınıf, alt sınıf, yukarı sınıf olmanız önemli değil. Değil. Evet. Bu bu gerçek bir özgürlük olduğuna Peki bir de soğuk savaş döneminde totalitarizm sözcüğünü kullanması biraz eleştirilmişti ama e, bilinmeyen ya da dikkate alınmayan yeterince önemsemeyen bir şey vardı. Arendt'in sözcüğünde terminolojisinde totaliterizm farklı bir anlamı var galiba. Yani önceki baskı rejimlerinden daha farklı bir e, baskı rejimini, bir tahküm sistemini. Şey ne, ne anlıyor totalitarizmden? Ee, bir kere totaliter e, sistem dediği zaman esas olarak... Tırnak içinde insan tabiatını değiştirmeye yönelen bir sistemden söz ediyor. Ben o yüzden e, bu kitabımdaki totalitarizmle ilgili bölümü e, toplama kampları, hı hı. totalitarizmin paradigması e, başlığını koydum. Tam da bu nedenle. Çünkü terörün ve şiddetin araçsallaşmadığı tamamen kendi başına, başlı başına bir amaç ve insanı yeniden şekle sokmanın yolu olarak görülen bir yer. Şimdi Temerküz kampına baktığınızda şiddetin bir rasyonel amacı yok. Yani insanlara tamamen e, terör ve işkence etmek için hani öldürülüyor, işkence ediliyor. Aynı şey bizim Diyarbakır cezaevinde oldu. Bence bu, o da çok hani küçük çaplı olmakla birlikte e, şeyden... Ne farkı vardı diye düşünüyorum. Mesela 12 Mart zamanında işte o sırada da işkence uygulandı. Bir sürü ağır zulüm vesaire yapıldı ama henüz o sırada şiddet ve işkence bilgi almak için vesaire kullanılıyordu büyük ölçüde. 12 Eylül'den sonra yani Diyarbakır cezaevi bence onun paradigması bir anlamda insanın ...insanlığını yok etmek için... İnsanlıktan ...insanı çıkarmak. insanlıktan çıkarmak için... Evet, ...haysiyet kavramı... Evet, burada. ...tamamen evet. yok etmek için... Evet. ...yani hiçbir anlamı yoktu... ...hiçbir mantığı yoktu... ...şimdi bunu Arend, e, totalit ...özellikle nazi totalitarizminde... ...bunu... ...değişik ve yeni bir şey olarak... ...bunu söylüyor... ...nitekim öyle... ...yani tamamen... ...insan varlığını... ...bir insan varlığı olmaktan çıkarmak... E, amacını taşıyan bir şey. Bence en önemli farklılığı o. Başka bir sürü hani şey söyleyebilirsiniz o analiz hakkında ama insan tabiatını değiştirmek ve onu kendi kafasındaki liderin ya da hareketin, Stalin'in ya da yahut Hitler'in kendi kafasındaki tarihin yasalarına, doğanın yasalarına, evet. ırkın yasalarına herhangi bir şekilde ona uydurmak. Yani tam Toplumsal mühendisliğin artık Uç noktası vardı evet. evet demin de bahsediyorduk Toplumsal mühendislikten Bir müzik için Nefeslenme payı bırakalım isterseniz. E, Niko These Days adlı Parçayı e, çalacağız Bu sıralarda da Onun ölüm yıl dönümüne de Aşağı çok, yukarı Çok denk geldiğini de Yani 18 Temmuz'da Ölüm yıl dönümü Niko'nun şarkıcı ...Alman. Onu dinleyelim... ...şimdi... made it song It's just that I've been losing cornerstones and, and comfort time and quarter tones to These Days, Niko'dan dinlediğimiz bir şarkıyla devam etti programımız. cumalı Adamlar programında açık radyo, 94.9'da ve Halil ile birlikte bendenizin hazırlayıp sundukları programda Fatma Gül, Berktay bu Metis yayınlarından yeni yayımlanmış bulunan dünyayı bugün de sevmek adını taşıyan alt başlığı da Hanna Arendt'in politika anlayışı e, olan kitaptan kalkarak Hanna Arendt'i konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul Üniversitesi'nden öğretim üyesi Fatma Gül Berktay'la. Evet bir soru daha kendilerine. Bu insanlık durumuna hakim olan bir kaygı var aslında okuyanların fark edebilecekleri bir şey. Kamusal alanı duygusunu yitirme kaygısı. Bu ni, ni, ni, böyle bir kaygın uyanmasına neden olan koşulları ben öğrenmek istiyorum. Bir de insanın kendini yaratma olanağının başlangıç yapabilme gücünün yitirilmesiyle eş anlamlı aslında kamusal alanı duygusunun yitirilmesi galiba. O bağlantıyı da biraz açabilir miyiz? Kamusal alanın kararması diye bir olguyla çok karşı karşıyayız. Ve hakikaten bu sonuç olarak totalitarizm tehlikesine yol açan e, durum. Çünkü totalitarizm kamusallıktan ve politikadan nefret ediyor. Onu yok. tamamen yok etmeye e, çalışan Sahiç bir sistem. Evet. Evet. Ve insanların e, hakikaten özgür bir biçimde düşünüp, birlikte konuştukları ve birlikte eyledikleri bir uzam olarak tabii kamusal alandan söz ediyoruz. Bunu buna karşı hakikaten büyük bir nefret e, duyuyor. E, dolayısıyla hani Göbelsin ünlü sözü vardır, e, politikacılar sorun e, yaratmak için buradadırlar, bizlerse sorun çözmek için der. E, gerçekten politikayı ve insanların özgürce konuşmasını. ...şey olarak görüyor... ...sorun yaratmak olarak görüyor... ...totalitarizm ve onu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hatta Stalin'in de bir sözü... ...ben de bu bağlamda aklıma geldi... ...bir, sor, bir sorunu çözmek... ...bir adamı çözmek... ...yani adamı gidermekle mümkündü. Evet. diye... ...politik adam bu şekilde <gülüyor> bu, anla, tabii, ...bunu rest, yani, samimi de. olarak söylemiştir Stalin yani. Evet, evet. Evet yani hakikaten biraz da tabii Stalinizm üzerine de konuşmamız lazım ama Stalinizm totalitarizm ha, ta tabii. kendisi tabii diye ki, evet. tabii ki ee, kamusal alana geri dönecek olursak hani bu bizim kim olduğumuzu ortaya koyabileceğimiz alan gibi kavradığımızda o zaman hani bu yeni başlangıç yaratabilme yeniyi yaratabilme beklenmedik olanı ortaya koyabilmekle tabii çok kolay ilişkileniyor ee, ama Kamusal alanda biz gerçekten hem kim olduğumuzu ortaya koyuyoruz hem de bir farklılık yaratma hepimizi ilgilendiren konularda bir farklılık yaratma imkanımız var. Hani politikayı sözle, ikna ile ve hepimizi ilgilendiren kararlara katılım ile özdeşleştirdiğiniz zaman oranın kamusal alanın gerçek bir özgürlük uzamı olduğu zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Peki, bir de e, geleneksel parlamenter sisteme biraz kuşkusu var ve eleştirisi var. Dedim. Çünkü Batı demokrasilerinin ve buradaki parlamenter sistemin özgürlükleri güvence altına almada kifayetsiz olduğunu, bunu deneyimlemiş birisi aslında değil mi? Tabii. Nasıl bir demokrasi anlayışı var? Ve politikanın önerdiği sadece politika yeni bir demokrasinin anlayışı da mevcut demokrasi anlayışında bir reformu öngörüyor galiba aynı zamanda. Hmm. Ben hani... bir de şeyi de buna ufacık ilave de bunun doğrudan demokrasi kavramıyla da nasıl bir ilişkisi olduğunu da ben. Evet. evet yani bir kere zaten doğrudan demokrasiyi çok sevdiği açık ama Hı. doğrudan demokrasinin hani günümüz dünyasında uygulanamaması diye de bir şey var. Yalnız şunu baştan bir şey söylemek lazım, altını çizmek lazım daha doğrusu. Arendt hiçbir konuda reçete vermez. Evet. Ve reçete verilemeyeceğini, hiçbir şey söylenemeyeceğini hani analiz yapılır ama bu böyle olacak diye bir şey katiyen Hı. söylemez bu noktada önem verdiği bazı şeyler var. Var olan demokrasinin aslında tam bir oligarşik demokrasi olduğunu tespitini yapıyor. Herkes gibi yani birçok insan yapıyor bunu. O da onu yapıyor. Sonuçta hani bazı küçük bir kesimin başkaları adına demokrasiyi kullandığı ya da katılımı yaptığı, çok dar bir katılım olduğu... Eleştirisinde zaten bulunuyor. E, Arendt'in aklındaki hani açıkça da söylediği, kendi e, hayal ettiği şey konsey demokrasisidir. Evet. E, hatta konsey devleti diye bir kavramı var. Örneğin egemenliğin bildiğimiz anlamda egemenliğin olmadığı, ilişkilerin yatay Yata, olduğu, evet. dikey olmadığı... ...bir devlet e, hayali var. E, ve bunlar yani en alttan en yukarıya kadar giden bir konseyler sistemi. Bunun şey olduğunu da söylüyor. Her türden federasyona çok uygun olduğunu da düşünüyor. Ayrıca bütün devrim anlarında gerçek devrim anlarında bu konseylerin ortaya çıktığını hı hı. parladığını görüyor zaten onu tespit ediyor. Ee, kendi hayali de böyle bir şey. Bu çok ilginç. Ee, şundan konseylerde e, insanlar hani şeyi söylüyor. Bazı insanlar politikayla, kamusal sorumlulukla daha fazla ilgilenir. Bazılara ilgilenmez. Dolayısıyla herkes mecbur değil. Ama böylelikle o kamusal sorumluluk almak isteyen e, eski... Kamusal mutluluk kavramını yeniden hani deneyimlemek isteyen insanlar girerler bu konseylere. Orada işte örneğin alt konseyde 10 kişi bir arada tartışır görüşür eder. Ondan sonra aralarından birini seçerler. Kendi görüşlerini en iyi ifade edecek olanı bir üst konseye yollarlar vesaire. Bunun dışında da ilgilenmek istemeyen de ilgilenmez. Böylelikle bir gerçek anlamda bir politik elit. ...yaratılmış olur diyor. Hı hı. Şimdi... E, ...arente elitizm eleştirileri de vardır. Halbuki bu dediği... ...politik elit... ...en sıradan insanların da ...yani kamusal sorumluluk... ...almak isteyen... ...katılmak isteyen herkesin girebileceği... E, ...herkesin eşit koşullarda... E, ...tartışabileceği bir... E, ...yer ve elit. Dolayısıyla anladığımız anlamda elit değil. Ama tabii bütün bunları... E, Arant hemen arkasından şey de söylüyor hani bu e, böyle bir konsey devleti uygulanabilir mi gerçekten ortaya Hı, çıkabilir pratik mi e, yani bir ihtimal olsa bile düşük bir ihtimal olduğunu kabul ediyorum diyor. <gülüyor> Evet bizim bu taraflarda bu coğrafyada da şura da kullanılan evet. bir terim. Aynı şey değil mi? Yani. Tabii Sovyetler şeyler hep yani 17 devriminden sonra ortaya çıkan Paris Komünü'nde ortaya evet, çıkan, çıkan Amerika'da gene konseyler vesaire Amerikan devrimi sırasında. Evet. onlar da çok önemli Çok önemsiyor ve gerçekten bunlar hakikaten çok önemli anlar. Evet, doğru. Ama kısa süreli parlayan Hı -hı. anlar. Fakat dediği de doğru uzun süreli süreçlere de bayağı etki yapıyor. Bakın Hı. hala bunları biz konuşuyoruz. Evet, evet. <gülüyor> Tabii. Peki, bir de siz e, Arentin politik düşüncesi eklektik ama aynı zamanda özgün demişsiniz. Biraz bir görmekle birlikte. E, bir de tutarsız, olduğun, tutarsız olmakla eleştirildiğin ama tu, onun e, tutarlıktan anladığı Kapalı sistemlere karşı olduğunu söylemişsiniz. E, bu eklektik kötü bir şey değil aslında eklektik Hı. olmak. yani e, Zenginleştirir bir düşünceye eklektik olmak. Onlardan bir özgün Hı. düşünce oluşturabilirsiniz. Beslendiği kaynaklar ne? Ermiş Augustin üzerine bir doktora tezi var galiba sanıyorum. Beslendiği Hı. kaynaklardan biraz e, açalım isterseniz. Bir, bir kere eklektisizm benim de savunduğum bir şey. Yani tutup ee, olmadık şeyleri bir araya getirmek değil ama zaten yani kavramsal bir çerçeveniz vardır. Onun içinde de herkesten öğrenirsiniz. Değerli olan her şeyi alabilirsiniz. Ee, Benjamin'i için söyler evet. e, Arendt mesela. Bir ince avcısıdır der. Eşeleyip e, yazarları, düşünürleri onlarda değerli olanı ortaya çıkaranlar. yapıt oluşturuyor mesela. Aynen. E, mesela bu çok önemli bir şeydir. E, Arendt'te kendi şey yaptığı entelektüel olarak borçlandığı herkese mutlaka bir selam yollar. <Gülüyor> Tabii bu anlamda dediğiniz gibi Aziz Augustinus üzerine doktora tezi var. Eee <Gülüyor> Augustinus'tan özellikle bu dünyayı sevmek <Gülüyor> ve başlangıçlar konusunda çok şey öğreniyor. Evet, minnet duymak diye minnet de bir kavram. Dünyaya evet. minnet duymak bence de. Kişiyatî önemli bir kavram. Aynen. Yani. E, Ömer Şimdi ben de git, çok önemsiyorum. Git gide de da öneminin arttığı... Aynen. artık son Aynen. noktada Aynen. Evet. O yüzden yani sürede. insan çok heyecanlanıyor. E, bu arada tabii çok iyi bir Kant okuyucusu Arendt, e, Kant'ın özellikle zihinsel yargı e, (judgment) e, şeyin teorisine analizine çok şey borçlu. E, elbette. Heidegger'e ve çok daha fazla da Jasper's'e e, borçlu. Ama onun ötesinde Arendt kadar gerçekten klasik dönemi ve ortaçağ düşüncesini bilen... ...yani hakikaten o derinlikte bilen herhalde azdır. Çok geniş bir listesi var. Evet. E, bu noktada tabii tarihsel sahihlik yok. Hı. O yüzden de hani tarihçiler eleştirebilir ama derdi değil klasik dönem Yunan eski Yunan'a şey olarak bakıyor. Yani bir tür bir fiksiyon gibi alıp kendi kafasında kendi fikirlerini açımlamak için hani kullanıyor. bir de tabii yani Heidegger, Jaspers vesaire derken fenomenoloji çok önemli. İşte bu şeyleri kendi içinde ele alıp yepyeni bir şeymiş gibi düşünüp ...analiz etmek mesela. Yaspers e, özellikle e, hem insan olarak hem düşünür olarak Arant'i çok etkilemiş ve gerçek hocası o. Heidegger'in de tabii Heidegger'le olan gerilimli bir ilişki çeşitli bakımlardan... E, ama şöyle de bir şeysi var. Heidegger tabii ki çok büyük bir düşünür, Yani insana çok etkileyen vesaire bir düşünür. Ama aynı zamanda insan olarak çok defoları olan bir <gülüyor> insan <gülüyor> besbelli. defalar bunu da konuşma tartışma fırsatı bulduk. Farklı programlarda Yani e, fakat e, mesela Arendt için işte niye Heidegger'i sonuç olarak tam yüz çevirmedi Heidegger'den diye de eleştirilir. Ben onun da bu minnet duymak ve vefa meselesiyle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Kendisine çok şey öğretmiş olan yani bir şey, düşünür. Ve şeyin de çok farkında. Ee, yani ne kadar Heidegger'in insan olarak bencil olduğunun, yüzeysel olduğunun vesairede de farkında. Ee, bu e, biyografisini hı hı. okuduğunuz zaman onu çok iyi hani, görüyorsunuz. Ee, ama... Gene de hem insanlık adına, yani derin bir düşünceyi evet. getiren bir insan olduğu için Heidegger... ...hem de kendisi adına, ondan çok şey öğrendiği için... ...onunla kavga ederek de, yaklaşa ederek bir, de, o gerilimli içinde de çok şey öğrendiği için... ...ona olan minnet duygusunda ifade ediyor bence ve ben buna çok önem veriyorum... Bence de önemli. Bir şey e, aça, açabilirsek e, fenomenoloji dedik ama e, dinleyicimiz açısından bir parça bunun küçücük bir tanımlamasını, açımlamasını yapmak mümkün mü? E, yani dediğim gibi olguları, kavramları, olguları tamamen kendi başlarına, kendi içinde bir <gülüyor> şeymiş gibi ele alıp evet. bir anlamda paranteze alıp başka her şeyi... Sırf ona bakmak işte bu trabzansız düşünme evet, meselesiyle evet, de yakından öyle, ilgili yani daha önce hiç düşünülmemiş gibi ele alıp ona bakıp analiz edip ondan sonra başka şeylerle ilgisini kurmak. Arentin yöntemi o e, fenomenoloji derken işte bu şeyleri kendi içinde Hı -hı. kendi başlarına ele alıp. Evet. ...değerlendirmek kastediliyor. Sadece bu tanımlama açısından. Peki bir şey daha söyleyeceğim. E, felsefi kaynakları bahsettik ama... ...biraz da şiirden de beslenen bir... Evet. Işte Whitman var Whitman içerisinde. Oğud'un var. var. Randall Jarrell var. Bertolt Brecht de var galiba. Brecht de var tabii ki. E, evet. Yani, yani de, şiirin dilini, fe, siyasetin dilini... ...şiirselleştirmeye çalışan birisi evet, galiba. Evet. Estetize etmeye çalışan. Aynen ve o insana çok etkiliyor... Evet. O yüzden de hani çevirilerinin hakikaten çok dikkatli ve çok iyi yapılması gerekir. Ee, i̇nsanlık durumunu örneğin okuduğunuz zaman e, hakikaten başka birçok şeyini yani estetik anlamda hani eski dildeki gibi hani tesir ediyor insanı. Hı -hı. <gülüyor> büyülüyor. Cezbediyor. Öyle. Cezbediyor. Sihirli Aynen öyle. Öyle. öyle. düşünürler vardır hakikaten. Herkesin e, Bırakamazsınız. Hı -hı. E, hakikaten bir de e, tabii çok edebiyat, çok şiir, çok tarih, hani bütün bir şeye, müktesebata sahip olduğu için, ayrıca kutsal kitaplar. <Gülüyor> Az önce onu unuttum, yani Aziz Augustinus'la belli ama <Gülüyor> esas olarak mesela şeyi, İsa'nın öğretisini, hani <Gülüyor> kutsal kitabın daha sonraki yorumlarından ziyade İsa'nın öğretisini çok kullanıyor. O metaforları çok kullanıyor. Halbuki ...çok dünyevi ve seküler bir politika çerçevesi vardır. Ama bütün bunları bilip, bütün bunlara gönderme yaparak bir dil oluşturduğunuz zaman... ...hakikaten çok estetik bir şey ve bir de tabii şeyden de hep söz ediyor... ...hikaye anlatmak, Aynen. hikaye <gülüyor> anlatıcısı olmak. Evet, onu soracaktım. Aynı zamanda ben bunu şöyle birleştiriyorum, bunu yazdım mı bilmiyorum ama şimdilerde çok düşünüyorum... Hani bu determinizme karşı olmakla çok ilgili bir şey. Hepimiz birer öykü anlatıyoruz. Evet, Hiçbir ülke şey mutlak değil bir ama birbirimizin öykülerinden hep öğrenebiliriz. Öyle, aynen öyle. Ne Ve kadar güzel. Yani o bu, inanılmaz o çok önemli. Şey. burada yıllardan beri burada da zaman zaman programlarda konuşma fırsatı bulduğumuz çok temel bir soruya da tekrar getiriyor bizi. Demin konuştuk ama Etik estetik bütünlüğü yani hayatın en önemli birleşme noktalarından biri değil mi bu? Aynen ahlak ve hakikaten estetik ve politika hikaye anlatmak ondan sonra bu gene bence hani bu ilk başta konuştuğumuz şey var ya hani dünyaya minnet duyma bence bunların içinde yani Hı. şairlere minnet duymak. Yazarlara öykü anlatıcılarına bizi biz yapan evet. her şey bunlar. Evet ya da bir ağaca ırmağa da da, minnet evet. duymak evet, aynı şekilde yani, akan bir suya değil evet, mi? Yani, mesela Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır. Hani hapishanede e, işte çınar ağacı, güneş ve ben mutluyuz diye şimdi evet. yani, tam şey yapamıyorum ama mesela o o duygu Evet. Evet. şey şeyde geldi benim aklıma şimdi biraz gereksiz gibi olabilir ama tet yüksün kargası vardır mesela su içen kargayı görür. O da doğaya karşı yabanıl bir doğadır ama ona bir minnet doğar. Evet. Karga suya minnet evet. duyar. Mi? O da evet, şair de onu görmeyi evet. gördüğü için hepsi bu, bir bütün yani. Bir olur. durup düşünüp hani bunları bir de bir dur da düşün. Evet. Hep onu söyler zaten. Yani bir refleksyon anı. Bunlar öyle anlar birden var olduğunu mesela düşünüyorsun seninle birlikte başkalarının canlı cansız paylaşmak... aynen olurdu. onların var olduğunu ve onlara bir selam yolluyorum evet, bundan büyük, daha ahlaki ne olabilir evet, çok daha büyük bir bütünün parçası, parçası olduğunu, olduğunu her evet. an e, evet. sezmek diyeyim belki bir ara daha verelim evet. mi e, yani eğer vaktimiz elberirse Joey Ramone Dan, uh, what a wonderful world tam da üstüne işte. <gülüyor> <geldi>. şey, <atme gülüyor> Güzel dinle. oldu bunun da çok sevdiğim'i söyleyeyim kendi payıma evet bununa devam ettik programımız Cuma'da Adamlar ...Halil Turhanlı ve bendeniz Ömer Madra sunuyoruz ve Fatma Gül Berktayla Hanna Arentin dünyasını düşüncesini eylemlerini konuşuyoruz ama esas çıkış noktamızda Fatma Gül Berktay'in yeni yayınlanan Metisten dünyayı bugün de sevmek ...Hanna Arendt'in... ...Politika Anlayışı kitabı. Evet, özgürlük konusuna geçeceğim ben... ...oradan bir soru soracağım. Bireyden hiç ödün vermeyen bir düşünür... ...bireyi yücelten, insanı çok değer veren bir düşünür... ...ama birey hiç sayılmaz herhalde. Yani bildiğimiz o liberal... ...anlayışın birey hiç... hiç değil. ...uymuyor. Hiç ee, değil. Özgürlüğü de tanımlarken... Hem evet bir bireyi dikkate almakla birlikte insan birlikteliğinin sonucu, özneler arası bir ilişki olarak, evet. ilişkisel bir şey olarak görüyor özgürlüğü. Bu toplumu önemsemesinin bir sonucu galiba değil mi? Arent'in özgürlük düşüncesini biraz özetleyelim mi? Ee, Bunda çok haklısınız. Ee, özgürlük, tabii ki bireyin özgürlüğü çok önemli. Çünkü ancak gerçekten birey olan, gerçekten kendi aklıyla düşünebilen, ...özgür düşünceye ve eyleme sahip insanlar gerçek bir birlikteliği oluşturabilirler. Sahici bir dayanışma ancak bu temelde olabilir. Ve gene iktidar kavramı Arendt'te tam da böyle bir birlikteliğin oluşturduğu bir şeydir. İktidar da hani nasıl sahici ve sahte politika ayrımı yapıyor... ...iktidar kavramsallaştırması da çok özgün bir kavramsallaştırma ve bence... ...radikal e, iktidar ya da radikal güçlenme politikaları için çok önemli bir zemin oluşturuyor. E, birlikte eyleyen insanların Aynen öyle. hasıl edebildiği şeydir iktidar. Bir araya geldiğimizde oluşturduğumuz ve eyleyerek bir şeyleri değiştirdiğimiz... Bir şeylere etki yaptığımız ama ayrıldığımız zaman ortadan kaybolan bir şey iktidar... Arent'e göre bu böyle şu andaki muktedirlerin eline geçirip hani herkesin canını okumak için kullandıkları şey değil. Ve biraz düşünürseniz aslında gerçekten de öyle bir şeydir. Yani ancak kolektif olarak bir araya geldiğimizde hakikaten bir şeyler hasıl edebiliriz. Ama şey değil yani bu, bunu hasıl ederiz dolayısıyla... Hani bir olumlu iktidar kavrayışı var. Foucault'a da vardır. Birçok başka göndermeler de yapabilirsiniz ama Arendt'te bu birey olmakla birliktelik, kolektivite arasında bence harika bir uzlaşım çok ya da öyle. uylaşım söz konusu. Gerçekten sahiden birey olamazsanız, sahiden kendi aklınızla, kendi vicdanınızla düşünüp hareket edemezseniz o kolektivitenin bir manası yok. Çünkü o bir zorunluluk haline gelebilir vesaire. Ama öbür türlü belirli bir hedef için, belirli bir amaç için, belirli ilkelere dayanarak bir araya geldiğinizde bir eylem özgür eylem ortaya çıkabilir ve onunla birlikte bir iktidar, power dediği şey ortaya çıkar. Bunu ister devam ettirirsiniz çeşitli mekanizmalarla, isterseniz de ayrılabilirsiniz. Başka bir amaçta da yeniden birleşmek üzere. Dolayısıyla feminist politika... ...bence gerçek feminist politika anlayışına... ...çok uyuyor. Ama He. tabii gerçek yine gördüğünüz gibi... ...gerçek gerçek olmayan meselesi... ...hemen gündeme geliyor. Hani feminist politika olduğu anda... ...gerçek anlamına gelmiyor otomatik olarak. Yani üzerinde düşünmek gerekiyor bunların. Evet, belki deminki tanımdan kalkarak şeyi de düşünebiliyor... ...ya da düşünmekte zorluk çekiyor insan. Yani bugünkü bir avuç... ...büyük, çok güçlü ve zengin şirketin kontrolündeki bir... ...elitin kontrolündeki dünyanın canını okuma durumunu... Kendisi görse ne derdi acaba diye düşünüyor insanlar. Evet, yani her türlü muhalefeti de evet, ezecek, Ceyli, geçecek. Bu uh, e, Crisis of the Republic'te e, e, Cumhuriyet'in krizleri, e, oradaki bir konuşması var, bir söyleşisi var. Var olan toplumun, yani modern toplumun geldiği noktanın kapitalizmin mülksüzleştirme ...sürecinin doruk noktası ...olduğunu söylüyor ve e, ...aynı zamanda tabii e, ...bunun ...özgürlükleri ...ne kadar yok ettiğini ettiğin. e, ...onu da söylüyor. <gülüyor> daha yani bu işte 1970'lerde üstelik, üstelik hani daha, daha fazla başlamamış evet. bile. Evet yani, yani o zaman 1900, bunu Reaganomics filan meselesi başlamamış aynen. ve bugünkü hali artık hakikaten ve akıl bu, almaz ve bu hani son noktasıdır diyor düşünsene bu şeyde en son hani e, Amerika'daki ne bileyim finansal krizin yarattığı ne kadar evsizleştiren gerçekten kastırdı. insanları dımdızlak ortada bırakan bir süreç bunu tespit ediyor. Bu çok önemli. Tam bir totaliterizme doğru da gidiş var yani. Evet. Daha bir vaktimiz var. Üç tane etkinlik var Arent. Üç etkinlik sarıyor. Emek, iş ve eylem. Bir tanesi emek, biyolojik yaşama tekabül ediyor. Diğeri de insanın çok insanın bir faaliyet değil. Üretmek, iş yapmak. İnsana ayırt edici bir faaliyeti değil. Ama eylem. Öyle değil. Eylem çok farklı. Siz de eylemekle özgürlük, özgürlük aynı şeydir. Bir sözün alıntı alınmışsınız. Bir de bir alıntı daha yapmışsınız. O da benim çok hoşuma gitti. Gerard Winstein'le, in, kasıcıların İngiliz devrimindeki. Orada eylem her şeyin damarıdır. Evet. E, Arendt'in söylediği eylem böyle bir eylem mi? Ey, Yara nasıl bir eylem? Böyle bir eylem bir anlamda. Şundan dolayı yani hakikaten... Orada da işte bu kazıcılar hareketi biliyorsunuz İngiliz devriminde en alttakilerin neredeyse e, hareketidir e, en radikal, en radikal. E, olandır ve onlar <gülüyor> hakikaten hani dünyanın düzenini tersine çevirip kendi sözlerini söylemeye başlıyorlar hani ayaklar baş oldu öyle <gülüyor> evet, evet. yani bir şarkıları da var orada. aslında <gülüyor> <Dünyanın gülüyor> altüst oldu tepe evet, taklak oldu evet tepe taklak oldu day evet. world up Turned Upside'den mi? Öyle evet bir evet vardı. onu da Christopher Hill'in evet, kitabı vardır evet. öyle. evet. Ee, o yüzden hakikaten tam da bu. Yani ayakların Baş kendi olmuş. sözlerini söylemesi, kendi eylemlerini, kendi taleplerini dile getirmeleri. Orada o vardı. Ama tabii yenildiler. O ayrı bir mesele. Daha onları dinlemenin <gülüyor> durumu, ortamı yoktu. Ama e, yani en alttaki... Tırnak içindeki insanın da yurttaş olduğu meselesi. Yani kendisine ilgilendiren kararlara katılma hakkı olması. Bu noktada bir... Kendi hayatın denetimini ele geçirmiş. Evet, evet. Kamusal alandaki özgürlük Hı -hı. bu demek zaten. Evet, aynen Tam da öyle. bu kendi kaderine sahip olabilmek. Bir örnek verir 1960'ların sonundaki öğrenci hareketlerinden. Amerika'daki çok destekliyor onları ve şeyi diyor, politik ve yasal hedefler için mücadele ettikleri sürece zaten çok başarılı oldular diyor. Bir de genelde devrimlerin yolunu açan en alttakiler en yoksullar değildir. Onlara, ezilenlere ve sömürülenlere, yapılanlara şey, tahammül edemeyenler. Esas olarak yani Keptli ahlaki göstermi. bir evet. e, niteliği a vardır a devrimlerin diyor. diyor. E, bu arada o öğrenciler için şey söylüyor. Berkeley'deki galiba e, üniversite öğrencileri bir hizmetlilerin maaşları ödenmediğini fark ediyorlar. Oradaki müstahtemlerin onlar için boykot yapıyorlar ve sonuçta e, hizmetlilerin maaşları ödeniyor. İki, onu çok heyecanlandıran bir başka şey, seçimlerde görev alabilmek için üniversiteden izin istiyorlar ve kabul ettiriyorlar. Bu diyor, üniversite yönetimine öğrencilerin yurttaş olduğunun kabul ettirilmesiydi diyor. Yani hakikaten hepimiz istediğimiz üniversite mezunu olalım, hiç okuma yazma bilmeyelim, evet. hepimiz yurttaşız çünkü... Yurttaşlıkla ilgili konular tek tek hepimizi ilgilendiriyor. Onun için de biz buna katılmak durumundayız. Bu senin şey daha... dediğin ilk baştaki doğrudan evet. demokrasi meselesiyle tabii çok evet, padişehir. <gülüyor> Bu sivil itaatsizlik hareketlerini hmm. 60'lardaki sahici politika kavramının içerisinde görüyor evet, sanıyorum. Evet. Bir şey daha var, vaktimiz var ee, Birkaç dakikamız daha Peki. var. Evet. Ee, Antik Yunan'la ilgili bir soruyla kapatalım isterseniz. Yahudiliğiyle ilgili soracaktım ama artık vaktimiz yok. Çıkkın. <gülüyor> ee, Kent devleti çok önemli. Arendt için gerçek politikanın mekanı olarak görüyorum. İlk başladığı yer, doğduğu yer. E, fakat siz e, Sokrat'ı ölüme mahkum eden tarihsel e, polisi bir metafor olarak gördüğünüzü de Sadece bir metafor Sadece bir metafor mu? Büyük ölçüde öyle görüyor. Ama aynı zamanda da şey tabii yani bir anlamda hani ne kadar kısa sürelidir oradaki demokrasi deneyimi ama bakın hala biz bunu konuşuyoruz diye o az önce söylediğim hani iyi şeyler kısa süreli olur ama uzun e, bir soluğu e, yankısı olurun da örneği ama esas olarak bir e, şeydir. Metafordur bence e, ve e, şeyin çok farkındadır. Kölelerin kadınların durumunun vesaire gayet farkındadır. Ama onları işte gene bu fenomenolojik bir biçimde başka şeylerden hani soyutlayıp bir metafor olarak kullanıyor. Tarihsel sahihliği olan ya da öyle bir iddiası olan bir kurgu değil. Bir kurgu. Hı. Öyle değil. Evet bence bitirebiliriz. Evet. Yani çok teşekkür ederiz Fatma Gülbert'ten. Soracak sorularımız var ama zamanım. Daha bir ton e. soru var ama belki başka evet, şeyler tamam. düşünebiliriz. ileride bunları tamam. konuşacak fırsatımı buluruz diye ümit ediyorum. Metis yayınlarından yeni yakın zaman önce yayımlanmış olan Dünyayı Bugün de Sevmek Hannah Arendt'in Politika Anlayışı kitabından kalkarak İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatma Gülberta'yla Anna Arenti bir miktar konuşmaya çalıştık. Çok teşekkürler bizimle beraber olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim davetiniz için. Bitiriyoruz. Bitirirken de Isabel Campbell ve Mark Lanegan'ın birlikte söyledikleri Saturday's Gone adlı parçayı çalıyoruz. Hepinize günaydın.